Günaydın. Bugün yine birbirinden yeni imza kampanyaları ile pek çok mücadele alanından haberler vereceğiz. İlk kampanyanın muhatapları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Kampanyayı başlatan Mirza Eli talebine şu şekilde ifade ediyor. Kemal Gömin'in sağlık sorunları dikkate alınarak derhal serbest bırakılması, aksi tutum ve uygulamanın Kemal'in ölümü kıyısına sürüklendiğinin unutulmaması sözleriyle ifade etmiş. Mirza diyor ki, Adli tipin hakkında hapishane koşullarında yaşayamaz diye rapor hazırlamasına karşın hala cezaevinde tutulan Kemal Gümüye abiyi Feysullah Gümü şu sözlerde seslenmiş diyor ki Kemal F tipi cezaevinine götürlerine kadar sakin, mantıklı bir insandı. Maalesef artık sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz görüşmelerimizde bazen sağlıklı düşünebiliyor. Beni, beni buradan kurtarın diyor ama bazen de etrafının hiç farkında olmuyor. Yaklaşık 20 senedir kapalı olduğu için orayı artık kendi evi zannediyor. Kemal Gömin'in sağlık sorunları dikkate alınarak derhal serbest bırakılması, aksi tutum ve uygulamanın Kemal'in ölüm kıyısına sürüklendiğinin unutulmaması. Hepinizi bu tutsaklığın karşısında imzalarınızla Kemal Gömin'in sesi olmaya çağırıyoruz diye bitirmiş kendisi kampanyasını. Akıllı Telefon Güncellemeleri hakkında bir haberle devam ediyoruz. Onur Alp Aydın tarafından başlatılan kampanyanın talebi akıllı telefon yazılım güncellemelerinin zamanında gelmesi. Onur Alp diyor ki Türkiye'de 13 milyon akıllı telefon kullanıcısı mevcut. Üreticilerin telefon yazılım güncellemelerini büyük pazarda dünyada son sıralarda sunmasına karşı çıkalım. Satış sonrası hizmetin bir parçası olan yazılım güncellemelerini diğer ülkelerle eş zamanda alabilmeliyiz. Toplayacağımız imzalarla akıllı telefon üreticilerine sesimizi daha rahat duyurabiliriz. 2013 Şubat ayı ele alındığında Türkiye'deki kadınların %17'si, erkeklerin ise %21'i akıllı telefon kullanıyor ve akıllı telefon pazar payı ele alındığında Türkiye'de bu aranın %17 olduğu görülüyor. Türkiye pazarının bu kadar geniş olduğunu göz önünde bulundurarak telefon firmalarının son güncellemeleri dünyada son sıralarda Türkiye'de yayınlamasını doğru bulmuyor. Satış sonrası hizmetin daha kaliteli sunulması gerektiğini inanıyorum. Türkiye'de akıllı telefon kullanım oranının genç nesil ağırlıklı olmasından dolayı sosyal mecralarda bu kampanyayı duyurmak ve imzalamak akıllı telefon üreticilerinin dikkatini çekmemizde etkin rol oynayacaktır diyor. Ve neler istediğini şöyle sıralamış 3 maddede. 1. Akıllı telefon yazılım güncellemeleri diğer ülkelerle eş zamanda almayı İki akıllı telefon üreticilerinin çıkarttıkları yeni modeller sonrasında eski model cihazların satış sonrası desteğini çekmemesi, yeni model bir akıllı telefon çıktığında bir pazarlama taktiği olarak son sürüm yazılım güncellemesini uzun süre sadece bu ürün üzerine barındırmamasını diğer modellere de sunmasını istiyoruz diyor kendisi. Ve günün son kampanya haberine geldi sıra. Kampanya Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na yönelik başlatılmış kampanyayı başlatansa Şahin Dalmaz talebini şöyle ifade ediyor. Laborant ve veteriner sağlık ön lisans programının laboratuvar ve veteriner sağlık teknikerliği adı altında iki ayrı programa ayrılması sorunlar yumulana dönüşen bu bölümü çözüme kavuşturacaktır sözleriyle ifade ediyor. Şahin diyor ki Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilmiş ve eleman ihtiyacı hakkında bilgi istenmiştir. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde sağlık programı açılması istenip istenmediği sorulmuştur. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen cevapta ise Sağlık Bakanlığı'nın YÖK ile 2008 Mart ayında yayınladıkları rapora atıfta bulunulmuş ve rapora göre personel ihtiyacının olduğu ihtiyacın Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde açılacak sağlık programları ile olumlu görüşlerinin olduğunu fakat konunun YÖK'ün yetkisinde olduğu bilgisi verilmiştir. Ardından Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yanıtı da eklenerek Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisansı Programı'nın Laboratuvar ve Veteriner Sağlık Teknikerliği adı altında ikiye ayrılması ve bunun yanında Açık Öğretim Fakültesi bünyesindeki sağlık programları açılması teklif edilmiştir. Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı konuyu önerin teliğinde algılamış ve herhangi bir işlem yapmamıştır. Sadece bununla kalmamış 22 Nisan 2009 tarihinde YÖK Meslek Okulları' programı adlarında düzenlemeye gitmiş ve örgün eğitimde veteriner sağlık teknikerliği ismiyle geçen programı Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki haline dönüştürülerek tüm veteriner sağlık teknikerliği programları laborant ve veteriner sağlık ön lisans programı olarak değiştirilmiştir. Yani yok söyleğinin aksini yapmıştır. Laborat, laborant ve veteriner sağlık mezunlarının hastanelerin laboratuvarlarında çalışabilmeleri için Hıfsısa 2011 yönetmeliğinde değişiklik yapılarak ilgili maddeler değiştirilmiş Teknik personel adı altında hastanelerin uzman bulunan laboratuvarlarında 12 aylık staj yapmaları ve bunu belgelemeleri ayrıca tüverküloz laboratuvarında en az 5 günlük staj yaparak boyama tekniği öğrenmeleri istenmiştir. Bu uygulama ile yüzlerce mezun ve okuyanların hastanelerin laboratuvarlarında staj başvurularında karşılaşılan engelleri söylendiği halde çözüm için gerekli adımlar atılmamıştır. Okuyanlar ya da mezunlar bu zorluklara rağmen stajlarını yapmışlar ve belgelerini almak için başvuru yaptıklarında ise il sağlık müdürlerinin bu yönetmelikten haberdar olmadıkları görülmüş ve bir takım girişimler sonucu uygunluk belgesi verilmiştir. Halen hastanelerde çalışan onlarca mezunumuz bulunmaktadır. Tüm bu zorluklar karşılaşılan sıkıntılara rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışan ve çabalayan yüzlerce mezun ve okuyanlarımızın verdikleri emekleri görmezden gelerek Sağlık Bakanlığı'nda çalışanların hemşire ve diğer sağlık personeli için bu bölümü okumaları halinde intibak almaları ve sağlıkta bir üst öğrenim olarak sayılmaları yapılmış laborant ve veteriner teknikerlik bölümde okuyanların önündeki zorlukları aşmalarına yardımcı olmaları yerine tıbbi laborantların açtığı dava ile tıbbi laboratuvarlarda kimler çalışabilir? Hıfzı sahanın değiştirdiği yönetmeliği iptal ettirerek binlerce kişiyi mağdur etmişlerdir. Bu bölümün tek diplomalı ve iki bölümden oluşması zorluklarımızı ön planda tutmuş ve sıkıntılarımızın çoğalmasına sebep olmuştur. İsteğimiz bu bölümü okuyanların ikinci sınıfta branş seçmelerinin istenmesi, laborant olmak isteyenlerin laborant olarak devam etmeleri, veteriner teknikleri olmak isteyenlerin veteriner teknik olarak ikinci sınıf okumaları ve buna göre diplomalarını almalıdır. Böylece sınıf kavramı kalkacak ve bu bölüm üzerindeki bilinmezlikler çözüme kavuşmuş olacaktır. Sonuçta kazanan Türk eğitim sistemi ve Türk sağlık sektörü olacaktır, diyor. Evet, Change.org'da her türlü değişim kampanyası sürüyor. Esenlikler diliyoruz. Hemen şimdi, gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler... Hazırlayan Yusufan Ulgar Özestnik. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.